Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala rasulillah. Çorap üzerine mes nasıl yapılır? Daha önce ifade ettiğimiz gibi bir sohbetimizde çoraplar üzerine mes etmek e, sahih rivayetler bulunan, hakkında sahih rivayetler bulunan e, bir sünnettir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan e, Mughire radıyallahu an rivayet ediyor hadiste. Resulullah aleyhissalatü vesselam abdest aldı ve çorapları üzerine de, mesleri üzerine de mesetti. Bu rivayet İm Ahmet bin Hanbel'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de e, sahih olarak geçmektedir. Peki e, nasıl mesh etmeliyiz? Ayakkabımızdan çıkardığımızda ayağımızı çorabımız üzerine mesh ederken, mesh önce Ellerimizi suyla ıslatırız. Daha sonra ilk önce sağ ayağımızı parmakların üzerinden başlayarak çorabın yukarısına doğru sıvazlamak şart şeklinde ve ardından sol ayağımızı yine aynı şekilde mesh etmek şeklinde mesedebiliriz. Bu hususta Peygamberimizin çorapların üst kısmını yani mesin ve çorapların üst kısmını bu şekilde mezhettiği bildirilmektedir. Biz de kendisinden nasıl öğrenmişsek öyle yaparız. E, i̇şin özü çorapların ömesinin alt tarafı kirlenmesine rağmen üst tarafının mesedilmesi e, ilginçtir. Ancak Allah Resulü böyle öğrettiği için ve bize böyle gösterdiği için, tarif ettiği için biz de böyle yapmak durumundayız.